Allah derler yeri ve göğü kim yarattı diye sorarsan Allah derler dolayısıyla senin verdiğin cevap onların verdiğin cevapla örtüşüyor başka şeyler söylemen gerekir ashabın anlayışı neydi bu konuda ya da bütün enbiyanın sahip olduğu ve çağırdığı kurtulan fırka olarak nitelendirilen bu fırkanın akidesi neydi bu konudaki sözümüzü ispatlayan cehaleti orada tekrar görmüş olduk tabi ben de efendim cariye hadisinden tutun e, Zeynep bin Ticahş radıyallahu anheden tutun ve birçok ayetlerle isim ve sıfatı anlatmaya gayret ettim ve ashabın anlayışına geldim ashabın anlayışının önemine geldim ve bunun sebebini de şu şekilde açıkladım. Dedim ki siz bir ayet okursunuz farklı anlarsınız. Ben bir ayet okup farklı anlıyorum. Yani Kur'an ve sünnet demek yetmiyor dedim. Ya da bu kadar ortaya çıkmış fırkalar, sapık fırkalar bu ayet ve hadislerden haberdarlardı ancak kendilerine göre anladıkları için kendi akıl yetilerine göre anladıkları için bu kimseler sapık fırka oldular. Dolayısıyla benim kurtulan kimse olmam için onlardan farklı ey ashab gibi anlamam, ashab gibi inanmam gerekiyor. O halde ashabın anlayışı bizler için şarttır dedim ve buna benzer şeyler. Tabi ben sözü burada uzatmıyorum. Dolayısıyla ben o kişiden anladığım ki benim sürekli ashaba, ashabın anlayışından bahsetmemden rahatsız olmuş. <gülüyor> Bunlar rahatsızlığını fark ettim. Yani dedi ki Hocam dedi siz bir saattir konuşuyorsunuz Ben bir şey anlamadım dedi dikkat edin Ben dedi sizden bir şey anlamadım Bir saattir sizi dinliyorum Yani dedi ashab mı bizi kurtaracak dedi <gülüyor> Ben de dedim ki Şu ayet dedim Kimin üzerine indi Fein Fein amenu Bi misli maa amentum bihi Fekad ihtedavu Fein tevellavu فَاِنَّمَا hum ف۪ي شِقَاقٍ Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa kurtuluşa ererler. Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa kurtuluşa ererler. Eğer yüz çevirirlerse muhakkak ki onlar sapıklıktadır. Dedim ki sizin inandığınız gibi inanan ayeti kimi gösteriyor? Kimlerin üzerine indi? O zaman müminler kimlerdi? Dedi ki ashabdı. Nisa 115'i getirdim Tevbe suresi 100. ayeti getirdim ve orada ashabla ilgili olan bölümleri özellikle zikrettim ve nihayetinde bu kişinin hala muhalefet ettiğini gördüm ve kendisine şunu sordum dedim ki kardeş dedim sen şu an dedim fıkıhta kimi taklit ediyorsun dinini nereden alıyorsun dedim bunu bana söyle dedim dinini nereden alıyorsun dedi ki ben dedi Kur'an ve hanım mezhebin nedir dedim. Mezhebim yok dedi. Ben mezheplere inanmıyorum dedi. Dedi ki mezheplerden önceki dönemde mezhep mi vardı dedi. Dedim ki bak dedim aynı adresi işaret ettik. Aynı adresi işaret ettik. Dolayısıyla sen de ben de dinin oradan alınması gerektiğini söylüyoruz. O halde dedim Kur'an ve hadisleri, ayet ve hadisleri hevamıza göre tevil edeceğimize ashab nasıl bunu anladıysa öyle anlamamız gerekir haricileri harici yapan şey ashabın anlayışından yüz çevirmeleridir cehmiyeyi cehmiye yapan kerramiyeyi kerramiye yapan rafızileri rafızı yapan efendime söyleyeyim vaidiyeyi vaidi yapan mürciyeyi mürci yapan ve buna benzer o zaman dedim ashabın anlayışı bizler için e, önem arz ediyor ve baktım ki bu kişi dedi ki o zaman dedi şununla ilgili ne dersin dedi <gülüyor> şu hadisle ilgili zamanın dedi zaman zamanın imamına biat etmeyen dedi zamanın zamanın imamından biat etmeyen cahiliye ölümü üzere ölür dedi ben de ona dedim ki vallahi dedim bu söz bana yabancı gelmedi bu zamanın zamanın imamı sözü daha çok Şiilerin sözüdür. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Zamanın imamı sözü Daha çok Şiilerin sözüdür Dedim ki sen Eğer böyle bir imam tanıyorsan Demek ki sen dinini ondan alıyorsun Senin bir akiden var Sen bize söyle dedim Bu bahsettiğin imam Akidesi nedir ve neye çağırıyor Bize bunu söyle Gerçekten Eğer meşru bir akideye sahipse ve bu konuda imam, imamlık derecesindeyse o zaman biz ona tabi olalım ve biz ondan beslenelim dedim. Hemen ona uyarız. Ancak senin bize çağırdığın şey senin bize çağırdığın şey gerçekten e, imam diye nitelendirdiğin zamanın imamı dediğin kimsenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği ehli sünneti temsil eden bir akideye sahip bana akideni anlat dedim ve inanır mısınız karşılaştığımız şey karşılaştığımız şey ve karşılaştığımız şey şu oldu dedi ki benim dedi bir an hemen kalkmam lazım bir yere gideceğim zamanın imamına çağırıyorlar bu imamın kimliği meçhul ya da bu kişiye meçhul bırakılmış zamanın imamına çağırıyorlar bu imamın akidesi meçhul açıkçası bunlar ne akideye ne kulluğa çağırmıyorlar aslında sahih olarak neye çağırıyorlar? şiiliğe çağırıyorlar yani diyorlar ki şii ol kurtul dolayısıyla dolayısıyla ümmet niçin zillet içerisinde sorusuna verebileceğimiz en güzel cevap burada görülmüş oluyor o da nedir? cehaletin Akide'de cahil olduğumuz, Allah Azza Ve Celle ile ilgili, kendisine ibadet ettiğimiz, kendisine kulluk ettiğimiz, kendisi, kendisinin bizi yarattığına iman ettiğimiz, her şeyin halıku ve sahibi, kendisine döneceğimiz ve hesap vereceğimiz, Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Taala ile ilgili, Kur'an ve Sünnet'te emredildiği şekilde sahih akide sahih akide oluşmadığı sürece kişi hak üzere olmayacaktır. Maalesef bahsettiğim ortamda bulunan kardeşlerin hepsi birisi Rafiziliğe meyletmiş niçin? Çünkü ehli sünneti anlayamamış ki. Daha doğrusu mutluluk yolunu anlayamamış. Kendisinin kendisini onurlandıracak onura edecek ciddi şeylere sahip değil yani İslam üzerinde İslam'ın içerisinde cahil kalmış o ortamda kendisini Şafiliye ve Hanefiliye nispet edenler de şafili e, yani soruyorum adama o ortamda bulunanlara diyorum ki ne, fıkıhta imamın kim diyor ki ne, şafii e, diğerine soruyorum o da diyor ki ne, hanefi peki diyorum peki siz fıkıhta bunları imam olarak kabul ettiniz peki niçin akidede bunları imam kabul etmiyorsunuz niçin akidede bunları imam kabul etmiyorsunuz yani madem bunlar fıkıhta imamlığa yeterliydi akidede niçin bunları terk ettiniz akidede imamınız kim diyorum e imam eşari diyorlar Ee, peki diyorum, e, eşariler bunu söylüyor. Peki hanefilere soruyorum, imam matrudi diyorlar. Bu mensural matrudi. Ben de dedim ki, o zaman siz kendinizden din uyduramayacağınız için e, gerek eşarinin gerek matrudi'nin akidesini bilmeniz gerekiyor. Kim bana bunların akidesini anlatacak? Bunların akidesiyle benle konuşmanız lazım. Eğer sen akidede eşariyim diyorsan, yani İmam-ı Şafii sanki akidede sapıktı haşa, İmam-ı Şafii'yi akidede terk ettiniz, fıkıhta imam kabul ettiniz, akidede de Ebu Hasan el-Eşari'ye uyduğunuzu söylüyorsunuz. Ki bugünkü eşarilik Ebu Hasan el-Eşari'nin akidesi değildir, Kullabiyye'nin akidesidir. Dolayısıyla kendinizden de akide uyduramayacağınız için bağlı bulunduğunuz mezhebin görüşlerini bana söyleyin dedim. Baktım dediler ki dediler ki eee vallahi dediler bu konuda biz söz söyleyemeyiz. Ben de şunu anlatmak istiyorum. Yani sahih akideye sahip olmadığı halde selefin akidesine sahip olmamış bununla beraber Muattıla diye isimlendirdiğimiz Ey isim ve sıfatları Tatil eden Fırkanın akidesini benimsemiş Ama bunun da cahililer Dolayısıyla bu cehalet içerisinde Seni izzetlendirecek Seni yüceltecek Seni şereflendirecek bir ee, Abi bu kardeşi çıkartın ya Bu kimse gerçekten bunu hak ediyor Yani bu burada Burayı kaynatmaya gelmiş allah Alem neyse e, bu, onların da akidesinden cahil olduğu için sadece öğrendiği şey şu ben müslümanım sokaklara çıktığınız zaman bir bakıyorsunuz şeyde e, ortalıkta herhangi bir şey olursa eylem ve buna benzer bir şey bunların en önde gittiğini görürsünüz yani bunlar samimiler ve ben bunları konuşurken dedim ki sizleri kınamıyorum niçin çünkü dedim böyle öğretiliyor din böyle veriliyor adamlar tam bir tabiri caizse her fırka kendi cemaatinin mutaassıbını kendi cemaatinin efendime söyleyeyim ee, bağlısını ya da kendi cemaatına göre bir dava adamı yetiştirmek istiyor ortaya çıkartılmak istenen insan modeli eksik ve yanlış dolayısıyla akidede cehalet var Amelde cehalet var. Bir Müslümanın evine giriyorsunuz, müzik sesleri e, her yerden geliyor. Her taraf resim, biblo ve buna benzer şeylerle dolu. Bu kişilerin evlenme merasimi, boşanması, şusu busu bakıyorsunuz Yahudi ve Hristiyanların durumuna benziyor. Dolayısıyla İmam Elbani Rahimahullah ilk başta el tasfiye ve terbiye dediği hususun önemini vurguluyor ve diyor ki bu ümmetin izzeti ancak bununla ortaya çıkar. Yani akidede cehaletten kurtulacaksınız. Fıkıhta cehaletten kurtulacaksınız. Bidat ve hurafelerden kurtulacaksınız. Et tasfiye bunları tasfiye edeceksiniz. Ve terbiye. Ey kendinizi Kur'an ve sünnetle, ashabın anlayışıyla terbiye edeceksiniz diyor. <Gülüyor> Şimdi Demir konuşulan bir mevzu vardı ee, Cahillik mazeret mi değil mi diye Bir Cehalet Yani özür müdür değil midir Diye bir e, Konuşma yapıldı bu bizden önce yapıldı Ancak Bunun Bunun itikadi konuda cehalet mazeret midir değil midir diye soruluyor ve deniyor ki biz diyorlar amelde cehaleti kabul ediyoruz ancak itikatta e, kabul etmiyoruz veya böyle biliyoruz deniyor doğrudur e, aslında cehalet hem itikatta hem itikatta hem amelde özürdür Tabii bu konu ihtilaflıdır. Yani bunu itikatta kabul etmeyenler gerçekten vardır. Yani sizin söylediğiniz gibi diyorlar ki bu kişi mazurdur. Ancak biz diyoruz ki ancak biz diyoruz ki bu cehalet yani tekfire engel hususlardan birisidir akidedeki cehalet. Az önce size ben ifade ettim. Mesela Cariye o kişiye sorduğum zaman Allah nerededir? Dikkat edin bu kişi Müslümandı. Allah nerededir? Şey, e, e, nerededir diye bir soru sordum. Dedi ki her yerdedir. Az önce Şiiliğe meyleden kişiden bahsederken. Dedi ki e, her yerdedir. Dedim ki nasıl her yerdedir? Zatı ile mi? Sıfatları ile mi dedim? O zatı ile dedi. O zatı ile dedi. Halbuki bu Cehmiye'nin görüşüdür. Yani bu söz küfür bir sözdür. Eğer itikatta bu böyle inanıyorsa benim onu tekfir etmem gerekirdi. Nasıl bunu özür kabul etmeyeceğiz? Çünkü hakkı bilmiyor. Hakka cahil kalmış bu kimse. Ve ben cariye hadisini naklettim. Cariye hadisi hepimizin bildiği bir hadistir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o cariyeye sorduğu zaman Ey, Allah, ey cariye dedi Allah nerededir? Dedik ki Yahuva Fisseme, dedi ki o dedi, ey Fisseme, Alisseme, göklerin üzerindedir. Enemin, ben kimim dedi Ali Sert ve Selam. Dedi ki, Ente sen Rasulullah Ali Sert ve Selam. Sen Allah'ın Rasulüdür, Rasulüsün Ali Sert ve Selam. O zaman döndü Muaviye, dedi ki, afiq haya Muaviye, inneha mumine ey Muaviye dedi, bu cariyeyi azadet, çünkü o mümine birisidir. Çünkü o mümine birisidir ben bu hadisi söyleyince bu şiiliğe meyilli kimse bana dedi ki şimdi dedi biz o cariye gibi cevap vermediğimiz için dedi biz o cariye gibi cevap vermediğimiz için çünkü ben orada izah ettim dedim ki o cariye doğru cevabı verdiği için aleyhissalatü ve selam onu tasdik etti eğer o cariye yanlış bir cevap verseydi aleyhissalatü ve selam onu düzeltirdi o dedi ki peki dedi biz dedi şu an cariye gibi cevap vermedik Bizzati ile her yerdedir dedik. Dolayısıyla bizim durumumuz ne olur dedi? Burada burada gerçekten işte cehaletin özür olduğu ortaya çıkar. Yani bu cehalet özürdür derken bu kimse için? Günümüzde günümüzde kişi ehli sünnet müntesibi olduğu halde. Ehli sünnet müntesibi olduğu halde bir bakıyorsunuz ki cehmiye gibi düşünüyor farkında değil batıniye gibi düşünüyor farkında değil efendime söyleyeyim mürciye gibi veya mutezile gibi veya buna benzer çünkü hak olan sahih hakideden haberdar değil Allah subhanehu ve teala Allah subhanehu ve teala onlara bu bu insanlara hücceti ikame etmek için kitap ve rasul göndermiştir kitap ve rasul göndermiştir bugün gelin görün ki sahih akidenin engel koyucuları aleyhinde propaganda yapı, yapanları sakalı bir karışuzun başı sarıklı kimseledir maalesef iş işin kötü tarafı budur yani o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine engel olan kimseler müşriklerdi. Puta tapan kimselerdi. Önemli bir detaydır bu. Ama bugün selefi davete engel olmak isteyenler günde beş vakit kalbi mescide bağlı. Az önce ifade ettiğim gibi takvasıyla tanınan sarığı sakalı uzun efendim dini bir hayat yaşıyor ve insanlar arasında toplum içerisinde hoca şeyh molla şeklinde bir mevkiye sahip bir mevkiye sahip dolayısıyla böyle bir kimse böyle bir kimse böyle kimselerin varlığında bu toplum ve Toplumda yaygın olan anlayış. Daha önce derslerde de biz bunu ifade ettik. Allah ﷺ hak ehlinin sayısının azlığından haber veren hadisleri var. İlim ehlimizin bununla ilgili hadisleri var. Ya da şu ayetlerde olduğu gibi, insanın bir insanların çoğuna uyarsan seni saptırırlar veya başka bir ayette insanın insanların pek azı şükreder azınlık övülmüş çoğunluk yerilmiştir şu gördüğümüz noktada dolayısıyla toplum bu güçten bu potansiyelden etkileniyor ve bunun peşine düşüyor camide imamlık yapan imamda problem var müftüde problem var diyanette problem var yani bugün dikkat ediniz, ee, İmam Malik rahimahullah'a sorulduğu zaman, İmam Malik rahimahullah'a bir mübtedi yani bidatçı gelip sorduğu zaman, "Ey İmam, kıyf esteva Rabbine al arş, ey İmam" dedi. Rabbiniz arşa nasıl istiva etti diye sorduğu zaman, İmam Malik rahimahullah bu sorudan rahatsız oldu ve diyorlar ki bu sorudan ötürü titredi diyorlar yani ondan terler boşaldı dedi ki dikkat edin e, el istiva'u ma'lum istiva dedi bilinen bir şeydir İrtafa ve ale yükselmek manasındadır el imanu bihi vâcib buna iman etmek vâciptir buna iman etmek vaciptir. İmanı bih vacip. Sualu anhu bid'ah. Ve böyle bir soru sormak bid'attır dedi. Ve döndü dedi ki: "İkhrucuhu minel minel mescid fehuve mubtadi'". Bu adamı dedi mescitten çıkartın çünkü dedi o bid'atçı birisidir. Dolayısıyla o dönemlerde bu tip bid'atçılar garipseniyordu ve mesc mescitlerden uzaklaştırılıyordu. Günümüzde de Allah'ın dilediği zaman mutlaka gelecektir. Allah Azza ve Celle ayette buyuruyor ya اِنَّ اللّٰهَ اَوْ يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah nurunu mutlaka tamamlayacak. Kafirler istemese de. Dolayısıyla bugün mutlaka gelecektir. İşte bugün de hak üzere olanların Belki sesi kısıktır. Belki sayısal olarak azdırlar. Ancak Allah Azze ve Celle'nin dilediği zamana kadar bunun süreceğini daha sonra da hakkın hakim geleceğini, üstün geleceği elhamdülillah müjdelenmiştir tarafımızca. Ve buna benzer hadislerde en basiti kendini yaktıran kimseye baktığınız zaman Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'ye iman etmiş. iman ettiği halde iman ettiği halde çocuklarına beni yakın deyip sonra da küllerimi denizlere rüzgara savurun deyip sonra da Allah Azza ve celle rüzgara emredip onun ee, onun bedenini bir araya getirip huzuruna geldiği zaman kendini niçin bu hale koydun diye Rabbimiz subhanahu ve teala sorduğunda ey Rabbim senden kurtulmak için bunu yaptım demesi senden kurtulmak için bunu yaptım demesi yani ey, böylelikle senden kaçabileceğimi düşündüm halbuki Allah Azza ve celle her şeye kadirdir onun kudretinden şüphe etmişti ve böyle bir şey çıkış yolu görmüştü dolayısıyla yaptığı iş cahilce bir iş Allah Azza ve celle kendisini cennete koydu onun kudretinden şüphe etti dolayısıyla dolayısıyla Allah sizden de razı olsun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu. dolayısıyla burada amelde ortaya çıkan yani kişi inancını neye inandığını biz bilmeyiz ancak bunun tezahürleri ortaya çıkar ya söyleyecek veya amellerinde göreceğiz ya sözlü olarak yani lafzi olarak bir küfre girecek ve veyahut amellerinde küfre girecek. Dolayısıyla onu tekfir etmeden önce e, e, ilim ehlimizin ortaya koyduğu kaidelerde belirtildiği gibi hücceti ikame ederiz. En basiti söyleyeceklerime örnek olsun diye şunu ifade edip ondan sonra ben sözü mikrofonu bırakacağım. En basiti Hatib Hatib bin Belta' olacak değil mi bu sahabenin adı? Hatib bin Belta. Biliyorsunuz, biliyorsunuz bir kadına bir mektup gö vererek, bir kadına bir mektup vererek o mektubu Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mekke'yi feth edeceği zaman fetihten önce müşriklere ulaştırmasını istedi. Hatip Bin Belta müşriklere ulaştırmasını istedi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gizli tuttuğu fethi ifşa edecek ve müşriklerin bu konuda tedbir almalarını sağlayacak bir davranışın içerisinde bulundu. Şimdi soruyorum size Müslümanlara karşı kafirlerle yardımlaşmak küfür müdür değil midir? küfür müdür değil midir? bu konuda herkes hepimiz hem fikiriz inanıyorum ki aksi olan söylesin küfürdür küfürdür yani günümüzde zaten biliyorsunuz bu bilinen bir şeydir ve bu anlamda da mücadeleler var ve farklı anlayıp efendime söyleyeyim eee özürlerden birisi ya da, ya da hüccetlerden birisi olarak kafirlerle yardımlaşan devletleri veya halkı bu anlamda düşman kabul eden müslümanlar var müslümanlara karşın kafirlerle yardımlaşmak küfürdür buna rağmen hatib bin belta bu mektubu bir kadına veriyor ve gizli bir şekilde bu mektubu müşriklere ulaştırmasını söylüyor Cebrail Aleyhisselam Resulullah ve vesselam'a bu mektuptan ve kadından haber veriyor ve diyor ki falanca noktada falanca noktada şu an bu kadın yoldadır. Müşriklere Mekke'ye gideceğini haber veriyor falanca sahabenin diye neyse gerekli bilgiyi Allah Subhanahu ve Teala ve vesselama ulaştırıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhi birkaç sahabeyle beraber görevlendirip bu mektubu getirmelerini emrediyor. Ve gerçekten Ali radıyallahu an birkaç sahabeyle beraber yola çıkıyor ve bu kadını yolda durduruyorlar. Kadına diyorlar ki Sende diyorlar bir mektup var diyorlar. O mektubu bize ver. Kadın diyor ki ne bende böyle bir şey yoktur. Ali radıyallahu diyor ki ne bak bizi bu konuda bizi bu konuda yorma. Eğer o mektubu bize vermezsen biz biliyoruz ki sende mektup var. Eğer onu vermezsen seni soymam gerekse dahi ben onu sende bulacağım bulurum diyor çünkü vahiy gelmiş subhanallah şüphesiz bir şekilde biliyor ki o kadında mektup var çünkü Allah ve onun Resulü aleyhissalatü vesselam doğru sözlülerdir ve böylelikle kadın mektubu saçlarının arasından çıkartıyor ve bu mektubu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'e getiriyorlar gerçekten aleyhissalatü vesselam mektubu açıp bakıyor ki hadis e, mektupta geçen Hatib Bin Beltaan yazdığı müşrikleri tedbirli olmaya çağıran işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun ordusu şu zamanda üzerinize gelecekler ve Mekke'yi sizden alacaklar kendinizi ondan koruyun şeklinde bir mektup var Allah Resul ve Vesselam Hatib Bin Beltağ'ı yanına çağırıyor diyor ki ey Hatip bunu niçin yaptın Gerçekten bu küfürdür yani zahiren bakıldığı zaman kafirlerle yardımlaşmak küfürdür yani bu benim sözüm yani benim sözüm derken yani ortaya çıkan hüküm. Ayet ve selam ona diyor bunu niçin yaptın? Ayet ve selam onu çağırıp demiyor ki sen kafir oldun sen bunu yaptın kafirsin öyle bir şey demedi. Ayet ve selam hücceti ikame etti dikkat edin dedi ki bunu niçin yaptın? Dedi ki, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Vallahi benim kötü bir kastım yoktu. Vallahi Müslümanları bozguna uğratacak, size bir şey, zarar verilecek bir niyetim yoktu. Ey Allah'ın Resulü dedi aleyhissalatü vesselam. Siz de bilmektesiniz ki benim ailem Mekke'dedir. Ve benim orada kimsem yoktur. Benim orada ailemi koruyabilecek hiç kimse yoktur. Dolayısıyla ben o müşriklere bu mektubu göndererek olur ki benim ailemi himayelerine alırlar benim ailemi korurlar düşüncesiyle bu mektubu gönderdim. Yani tabiri caizse onların böyle gözüne girme derler ya aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinde üstün gelirse Hatib bin Melta zaten sahabe eğer orada müşriklerin başına bir iş gelirse ya da kendilerini koruyacaklarsa kadın ve çocuklarını koruyacaklarsa bu işten olur ki kendi ailesini de korurlar düşüncesiyle bu mektubu onlara gönderdim diyor. Çünkü Hatib bin Melta aslen Mekkeli değildi kendisi göçebe birisiydi yani sonradan Mekke'ye yerleştiği için kimi kimsesi yoktu oralarda iman etmiş ve böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Medine'de yer almıştı ancak ailesi o hicret fırsatını bulamamıştı ailesi hala e, Mekke'deydi O bunu söyleyince yanında bazı sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam müsaade et onun boynunu vuralım. Bize müsaade et onun boynunu vuralım. Eyvissalatü Vesselam dedi ki hayır bırakın onu dedi. Çünkü dedi o Bedir'e katılanlardan birisidir dedi. Bedir'e katılanlardan Bedir savaşına katılanlardan birisidir dedi aleyhissalatü vesselam öylelikle onu gönderdi ihtilaf bu noktada çıkıyor şimdi bunu paylaşalım bazıları dediler ki bazıları dediler ki hatim bin beltağın yaptığı şey dediler küfürdür ancak dediler eee o Bedir'e katılanlardan olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun boynunu vurdurmadı diyorlar. Bazı ilim adamlarımız. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bırakınız onu dedi. Çünkü o Bedir'e katılanlardan birisidir. Çünkü Allah Bedir'e katılanların tamamını cennetle müjdelemiştir. Dikkat edin. Bedir savaşına katılanların tamamı cennetle müjdelenmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bırakın onu çünkü o Bedir'e katılanlardan birisidir bazılarına göre bunu mazeret kabul etmeyenler diyorlar ki hayır diyorlar o Bedir'e katılanlardan birisi olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun boynunu vurdurmadı ancak sahih olan görüşe göre, el qaulu rajih yani tercih edilen görüşe göre, Allah'a ve selam Hayır onu bırakınız o bedir'e katılanlardandır derken ilim elimiz diyorlar ki, Hadid bin Belta münafık değildi, kalbinde ifak beslemiyordu, müşriklerle bir dayanışma içerisinde değildi müşriklerin müslümanlara karşı zaferini temenni eden birisi değildi zaten o mektuptan haber veren Allah Subhanahu ve teala hani mektubu haber verdi ya bir kadına bir mektup verildiğini Cebrail gelip söyledi eğer Hatip bin Belta yalan söyleseydi aleyhissalatü vesselam onu yalanlardı ya da Allah Subhanahu ve teala Allah Subhanahu ve teala Yine Cebrail'i gönderir, onun yalancı olduğunu söylerdi. Dolayısıyla Aleyhisselam Hatib bin Belta'ın cevabını tasdik etmiş, onun doğru sözlülüğünü onaylamıştı. Ve gerçekten Bedir'e katılan ashabtan birisidir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dolayısıyla diyorlar ki eğer itikaden eğer itikaden hatib bin belta inansaydı ki ya da müşriklere yardım etmek müslümanlara karşı kafirlerle dayanışma içerisine girseydi ee, bu küfürdü ancak itikaden yaptığı o Allah ve Resulüne iman etmiş iman etmiş Hak üzere olan bir kimseydi. Ancak yaptığı şey büyük günahtı. Eğer itikaden inansaydı küfürdü. Ancak itikaden yaptığı işi onaylamadığından, itikaden yaptığı işi onaylamadığından, amelen yaptığı şey küfürdür. Dolayısıyla bu onun için büyük günahtır. Bu, Hatib bin Belsa'a için büyük bir günah yaptı yani büyük bir günah işledi kafirlerle o düşünceyle ve bu, ve bu düşünceyle onlarla yardımlaşma maksadıyla değil ailesini koruma maksadıyla yardımlaşma yaptı bu da büyük günahlardandır ancak Allah Resulü aleyhi ve sellem bu kişi Bedir ehlindendir siz bilmez misiniz ki Bedir ashabı ne yaparsa yapsın Allah onları cennetle müjdelemiştir buyuruyor aleyhisselatü vesselam. Allah onları affetmiştir. Lafzın tam metni şimdi aklıma geldi. Yani aleyhisselatü vesselam diyor ki ne ne yaparsa yapsın Bedir ehli Bedir ashabı Allah onları affetmiştir. İşte burada bazıları diyorlar ki Allah azze onu affetmesi bedirin ashabının affedilmesinden ötürüdür. Bu sebeple Aleyhisselat Vesselam onun o yoksa yaptığı şey küfürdür. Ancak doğrusu gerçekten onun yaptığı şey onun yaptığı şey büyük günahlardandı. Ancak büyük günahlardandı çünkü itikaden buna inanmıyor. İtikaden buna inanmadığı için itikaden buna inanmadığı için amelen büyük günahtı. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz bilmez misiniz ki Allah Bedir ashabının yaptığı ve yapacağı her şeyi affetmiştir diyerek onun gitmesini ve bu konuda mazeretinin makbul olduğunu sayıyor. İşte kimisi dediğimiz gibi bunu sadece bu Bedir ashabından olduğu için diyorlar ki bu delil teşkil etmez ancak doğrusu itikadi ve ameli küfrü biz birbirinden ayırdığımız gibi itikattaki küfrün ortaya çıkması için demin ifade ettiğimiz gibi cehaleti özür sayarız yani bu kişi cahilliğinden mi bunu yaptı cahilliğinden mi bu sözü söyledi ne söyledi geçenlerde burada ahbaş dediğimiz habeşilerden birisi baktım yanındaki birine diyor ki ne o kafir ne yaptı dedi o kafir ne yaptı Şimdi bu habeşi ya, herkesi tekfir ediyor beni de tekfir ediyorlar biliyorum çünkü benimle konuştuğu zaman <gülüyor> biz işimiz gereği yani beni arıyorlar bana diyor ki merhaba diyor ee, İbrahim Bey diyor mesela merhaba diyor ben biliyorum selam vermiyor bana Allah çünkü onlarla ben hücceti ikame ettim yani münazaralarım oldu benim şimdi ee, dedi ki o kafir ne yaptı ben dedim ki niçin kafir diyorsunuz yani niçin kafir bu dedi ki ya dedi adam Allahsız diyor dedi. Herhalde bu kafir küfürle e, itham ettikleri kişi birinden bahsederken demiş ki o Allahsız demiş. O Allahsız ne yaptı ve o Allahsız nerede gibi. Bu da diyor ki ne bu da bunu duymuş, şahit olmuş. Diyor ki o kafirdir diyor. Niye? Çünkü diyor kafirin bile Allah'ı vardır. Yani kafiri de Allah yaratmıştır. Şimdi ben size söyleyeyim. Cevap verebilecek olan yazsın lütfen. Allahsızdan kasıt. Allahsızdan kasıt. Acaba bu Allahsız diyen ey Allah olmadan o kişi yaratıldı mı demek istedi? Yoksa Allahsız diyerek bu adam Allah subhanahu ve taalanın emirlerine uymuyor. Allah azza ve celle yokmuş gibi davranıyor anlamında mı Allahsız diyor? Yani Türkçemizde bu kelime ikinci söylediğim manada kullanılıyor daha çok değil mi? Yani bunu bu kesindir hemen hemen. Yani Allahsız dediği zaman yani Allah'ı bilse, Allah'ı bilse, Allah, Allah azza ve celle'den korksa, Allah azza ve celle'den korksa böyle yapmaz manasında. Onun emirlerine uymuyor manasında. Yoksa gidip o kimseye Hah, aynen böyledir. Allah'a inanmıyor musun veya uymuyor. Yani o kişiye gidip dersen ki, dikkat edin. hücceti ikame etmemenin getirdiği hastalığı görün. Gidip o kimseye desek ki, sen şimdi Allah'sız diyerek ne kastettin? O diye yani bu adamın Allah'ı mı yok demek istiyorsun? İnanır mısınız? Başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olur. Der ki siz ne diyorsunuz ya? ben inanıyorum ki hiçbir şey yokken Allah vardı ve her şeyi Allah yaratmıştır ben nasıl diyelim ki Allah olmadan bu yaratıldı haşa ve kelle. bunu söyleyecektir size yani ben lafız doğru bir lafızdır demiyorum ha Allahsız demek hani bu manada söylemiyorum yani bu sözün arkasında değilim ancak bu sözle ben kimseyi tekfir etmem subhanallah görüyor musunuz yani hücceti ikame etmemek Adam geçenlerde okuduk. Yaşadığım şehirde bir bayrak diktiler bir yerde. Adam şunu yazmış. Biz Allah'tan sonra bayrağa tapıyoruz. Gazete de röportaj bu. Röportaj röportaj yapmışlar buranın önceki belediye başkanıyla. Büyük bir bayrak dikti ve dedi ki biz Allah'tan sonra bayrağa tapıyoruz. Şimdi ben size söyleyeyim. Bu söz küfür müdür değil midir? Yani Allah'ı kabul ediyor Allah'tan sonra ona tapıyormuş Bu söz küfürdür Ancak bir kaidemiz var Bu sözün kendisi küfürdür Bu sözün kendisi küfürdür Umum ile Umum ile muayyen şahsın Birbirinden ayrılması gerekir Umum ile Muayyen şahsın Birbirinden Ayrılması gerekir Ama ben kendi şahsım Acizane Elde ettiğimiz delillerden ve ilim ehlimizin Yoluna uyarak Bu kişi kafir veya sen kafirsin demem Niçin? Bu kişi bu sözü niye söyledi? Gerçekten ayık Uyanık akıllı mıydı bunu söylediğinde? Ya da o, o, o bunu Söylemedi de Gazeteciler dikkat çeksin diye mi böyle bir Başlık attılar? Dikkat edin yani bu Önemli bir ihtimaldır yani biz ee, dikkat edin beşeri hükümlerde bile bir adamın suçundan ziyade suçsuzluğunun delilleri aranır. Dolayısıyla bu anlamda delillere müracaat edilir. Dolayısıyla onu küfürle itham etmeden önce bakmanız gereken şeyler var. Çünkü Ali İsmet diyor ki bir kişi bir başka bir Müslüman bir Müslümana kafir derse ikisinden birisi kafirdir bu adam tevhidine kadar biliyor ya da bu sözün küfür olup olmadığını biliyor mu cehalet cehalet dediğimiz şey yani gidip ona tapıyorsundan kastın ne sen ona secde mi ediyorsun ondan yardım mı diliyorsun ne yani ben anlıyorum ki o bunu kutsuyoruz manasında bizim için kutsaldır demek istiyor bayrağımız milliyetçi birisi zaten dolayısıyla bunlar ona büyük günah olarak zaten yetiyor ancak ancak küfürle itham ederken küfürle itham ederken bu konuda ilim ehlimiz hassas davranmıştır. Aynı şekilde demin nasıl dedik bir hadisi tek başına okuyup hüküm çıkarmanın bizlere hata yaptıracağı aşikar bir şekilde ortada olduğu gibi küfürle itham etmeden önce de mevcut delilleri mevcut delilleri veya küfre engel teşkil edebilecek efendime söyleyeyim Özür dediğimiz, efendim e, cehalet dediğimiz, tevil dediğimiz, el ferahü şedid yani şiddetli sevinç dediğimiz, efendime söyleyeyim el kerh dediğimiz e, yani zorlama altında olması ve buna benzer hususların bir araya getirilmesi. Bütün bunları konuşursunuz, konuşursunuz, bakarsınız, bilmiyorsa öğretirsiniz. Az önceki tabloda ben size söyleyeyim az önceki tabloda hani demin dedim ya Tarsus'ta emesenle konuştuk Allah'a hamdolsun orada söylediğimize itibar eden veya bizden kitap alarak veya bir şekilde derslerimizden faydalanan bir kardeş var bunları bir araya getirmesinde e, getirmesindeki sebep bu insanlara daveti ulaştırmamız zaten ancak oturup konuştuğumuz zaman cehalet cehalet üstün geldi yani onlardaki cehalet ortaya çıktı yani Dolayısıyla tekfir edecek kimse yoktu ortada. Çünkü adam neye inandığını bilmiyor. Ancak Allah Azza ve Celle'ye iman etmiş... ...ancak inanınız ki kendi akidesini bilmiyor. Yani sloganik bir takım sözlerle, bir takım söylemlerle... ...adam tevhidi oluşturmuş veya tevhid üzere olduğunu zannediyor. Dolayısıyla bize de düşen bu cehaletin ortadan kalkmasıdır. Ancak ben biliyorum öyle kimselerle de konuşmuşuz ki münazaralarımız olmuş bakıyorum ki bilinçli mi bilinçli cahil mi değil peki ne yapıyor bakıyorum ki hakkı çarptırmaktan başka veya inattan başka yani bütün delillere rağmen bütün hücceti ikame ediyorsunuz buna rağmen bunların hepsini yok sayıp inat ederek, inat ederek ısrar ediyorsa ısrar ediyorsa bu anlamda gerçekten bu kişiyi artık tekfir, bütün mazeretler kalktığı için, tekfire engel bir husus kalmadığı zaman tekfir edilir. Ama buna rağmen ben tekfir etmiyorum. Yani ben kendim etmiyorum. Bunu etmeye, bunu yapmaya, daha ehliyetli kişiler varsa bunlar etmeliler. Veya bu konuda tekfirde acele etmiyorum. Tabii kendime göre o kişinin durumuyla, konumuyla ilgili bir kanım oluşuyor ve buna bununla ilgili ee, efendim, bir diyalog haline girebiliyoruz. Ancak ancak doğrusu cehalet akidede de e, özürdür. Aynı bir delil daha verecek olursak e, zannediyorum Muaz Cebel olacak. Eğer yanlış hatırlıyorsam çünkü ben Sad bir Muaz ile Muaz Cebel'i bazen isimlerini karıştırırım. Biliyorsunuz Şam tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiği zaman ona rükû etti. Ya da tehye diyorlar. Yani eğildi, boynunu eğdi veya rükû etti veya bazı şeylerde, lafızlarda secde etti deniyor. Biliyorsunuz değil mi bu olayı? Gelip Allah Resulü veselem'in ben kaynaklarda secde diye okudum buna itiraz edenler var bunu konuşacağız Allah Resulü Aleyhisselatü yanına geldiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü karşısında secde ediyor dikkat edin secde ediyor Allah Resulü ve Vesselam ona diyor ki Allah Resulü ve Vesselam diyor ki ne yapıyorsun ya Muaz diyor yaptığım nedir diyor Diyor ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ben Şam'da Şam halkının büyüklerine ve din adamlarına böyle selam verdiklerini ve onları bu şekilde tazim ettiklerini gördüm. Mazi ibn Cebel doğru ifade ettik. Ben onlara secde ettiklerini gördüm. Bir saniye müsaadenizle bir saniye bir şey var da dışarıda bir bakayım bir gürültü var. Tamam. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Dışarıda bir gürültü duyduk da dedi mahallenin gençleri mi? Bir bakayım diye kalktım. Özür diliyorum. Allahü Vesselat ve Selam muazza dedi ki ey Muaz dedi ee, nedir bu yaptığın? Dedi ki ey Allahü Vesselat ve Selam ben dedi Şam'da insanların din adamlarına veyahut büyüklerine bu şekilde tazim ettiklerini onları selamladıklarını gördüm ve sonra düşündüm ki e, dedim Allah Resulü ve Selam onlardan daha üstündür ve buna daha layıktır düşüncesiyle ben size bunu yaptım dedi ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Vesselam ona dedi ki demedi ki ya Muaz akfart, ey Muaz sen kafir oldun demedi dikkat ediniz ve Vesselam dedi ki ey Muaz dedi bunu yapma eğer dedi Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına secde etmek caiz olsa idi kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Yine bu olaya itiraz edenler dediler ki nasıl olur diyorlar Muaz gibi birisi Muaz gibi birisi nasıl olur da eee eee Allah secde eder o diyorlar bilinçli bir sahabeydi. Dolayısıyla bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki onun yaptığı diyorlar tehyeydi ey. Yani kimisi ruku diyor, kimisi başı fazlaca eğerek selamlamak diyorlar. Aslına din, dinimize baktığınız zaman üçü de haramdır. Dolayısıyla biz diyoruz ki Haydi muazz secde etmedi. Ruku etti. E ruku da Allah'tan başkasına haramdır. Haydi ruku da etmedi. Tahiye yaptı ey yani böyle başını eğdi. Yani fazlalıkla hani bugün böyle filmlerde falan görürüz yani buna benzer şeylerde böyle e, eğilirler heh böyle biraz bellerini bükerler veya boyunlarını bükerler haydi böyle olsun diyelim e bu da haramdır dolayısıyla dolayısıyla eee burada burada Allah Resulü ve Vesselam'in cehaleti özür saydığı cehaleti özür saydığı ve bununla beraber eğer Muzini Cebel veya bir başkasına aleyhisse vessellam hücceti ikame ettikten sonra inatla ısrarla bunu yapıyor olsaydı o zaman durum farklı olurdu Dolayısıyla cehaletin hem Akide de hem de amelde e, e, özür olduğunu e, söylüyoruz Bunlar da bizler için delildir İnşallah inşallah tabi bu akidenin ortaya çıkması için de Biliyorsunuz mesela tam tersini de daha önce de ifade ettik. Münafıkun suresi 1. ayette diyor ki Allah azze ve celle buyuruyor ki Münafıklar dediler ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Allah da bilmektedir ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Muhammed de bilmektedir ki Allah da bilmektedir ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Yani bu ne demektir? dilleriyle hak olan sözü söylüyorlar ancak kalpleri inkar ettiği için bunu Allah katında hiçbir itibarı yok dolayısıyla e, küfürü küfürle itham etmek için hüccetin ikame edilmesi gerekir evet tekfirciler özür saymıyorlar zaten bu deminden beri bahsettiğimiz deliller gerek hatip e, İbni Belta'la ilgili gerekte gerekte gerek de, gerek de e, efendim, Muaz İbni Cebel ile ilgili ve buna benzer daha birçok inşallah deliller var. Bunlarla ilgili onların da yorumları var. Ancak ee, inşallah hak olan görüşün bu olduğu ortadadır. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın. E, ben sözü biraz da Musa abiye devredeyim. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ali Muhammed. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.